Sen evet, selamun aleyküm. Ee, tabii ki bu senin anlattığına göre e, biz de öyle e, kabul ederek konuşacağız. Ama e, bir insan tanımıyla ilgili her zaman söylediğimi tekrar edeyim. İnsanoğlu sade ruh değil, sade beden değil. Sade efendim yani görünenin ötesinde bir de görünmeyen varlıkla birlikte insan tanımı yapıyoruz. O açıdan bir şeyin nasılını bilmek neden olmayabiliyor. Mesela bedende kasların gevşemesiyle olduğunu söylemek, nasılını söylemektir. Ama kasların niye gevşediğini, niye kontrol dışı hareketler göstermeye başladığını, niye gücünü kullanamadığıyla ilgili deyince çok yönlü düşünmek lazım, sebebini bir şeye bağlamamak lazım. O açıdan halkımızın arasında var olan bazı şeyler, geleneksel bazı şeyler, arka planda insanın kendi ruhuyla ilgili, beden ve ruh ilişkisinin sıkıntıda olduğuyla ilgili de çözüm olabiliyor. Yani mesela zaman zaman insanın çok mutsuz olması e, veyahut da mutsuz anların depresif hale gelmesi, hareketlenmesi, e, yüksek dozda insanın beyine yüklenmesi, o zaman zaman vücuda böyle kasların tutulması gibi ya da beyinde e, bazı damarların e, kanalların tıkanması gibi veyahut çeşitli yönlerde doktorların da tıkanması, e, sadece nasılını anlatabildiği arka plan ne olduğu konusunda e, zorlandıkları konular var. Efendim bunu biz e, ruh, ruh ilişkisiyle beden ilişkisinin yorumuyla açıklıyoruz. Burada da genellikle terapiyle çok yararlı oluyor. Müzik terapisi veyahut da e, bazı seanslarda onun beyin arka plandaki ya da e, onu rahatlatacak çözümlemeler, konuşmalar, gerek müzikle gerek güzel kokularla, gerek güzel manzaralarla o tutukluğu, o sıkıntıyı gidermesine yardımcı olacak eskiden beri metotlar var. Bu açıdan eğer ki manevi bir şey ise, manevi bir tarafı var ise bu anlatılan da olduğu gibi ya da başka türlü. Bu durumlarda o insanlarla birebir muhatap olmak bir çözümdür. Birebir o zaman onun durumunu tespitten sonra yapılanlar duruma göre değişiyor. Mesela ses var mı sizde? Hepinizde ses var değil mi? Ses herkeste varsa o zaman bir çıkıp gelin. Doktorlardan birçok arkadaşlarla da görüşüyorum. Bu gibi konularda. Bir tane profesör şunu söyledi. E, e, yani insanoğlu dedi sadece bedensel bir varlık diye tanımlamak çok eksik olur. Bir profesör yani e, ve bunu kabul ediyorlar. Yani sadece bedensel bir e, görünenlerden hareketle insanı tanımlamak çok eksik olur. İnsan çok komplike bir varlık. Gerek ruhsal yapısı, gerek hissiyatı, gerekse diğer varlıklarla olan telepati ve ilişki kurabilme kabiliyetinin olması bakımından çok yönlü bunu mütalaa etmek lazım. Şimdi konuya biraz daha detaylı inecek olursak bu ve buna benzer şeyler bir genetik tarafı vardır genlerinde önceden geçmiş bazı dönemlerin vücuda yaptığı yıpran yıpramaların yıpranmalar daha sonra çocuklarına da aynen devam ettiğini görüyoruz o zaman mesela tırnak içinde hadis rivayetlerinde de Ü duası vardır ümmüsibian demek ee, anneden e, bulunan hastalıkların onun da annesinden ya da onun da babasından geçen hastalıkların çocukları gen halinde geçmiş olması ve genlerinde buna yatkınlık normal bu hastalığı bulunmayan insanlara göre daha fazla kabiliyet gösterdiğini e bu açıdan e, böyle bir geçmişi taranması gerekiyor, taranması gerekiyor bütün hastalıklarda bu geçerlidir, manevi hastalıklarda da e, bu çok miyim? çünkü Kadınlarda özellikle ya da erkeklerde çok zayıf düştükleri zaman, yalnız kaldıkları zaman, vücutta demir eksikliği çoğaldığı zaman, bazı vitaminlerin eksikliği durumunda e, bunlar nüksedebiliyor, ortaya çıkabiliyor ya da sürekli kalabiliyor. E, bu açıdan e, bir bakmak lazım. Geçmişte eğer böyle var ise e, buna daha uzun mesafede e, tedavi gerekiyor. Uzun bir e, dönem için. O bakışla bakmak lazım. E, öyle değil de e, ilk onunla başlıyor ise o zaman e, burada dikkat etmesi gereken e, kaç aylık var, kaç senelik var. Eğer 18-20 senelik ise bununla uzun bir müddet yine 1-2 senelik bir tedavi öne almak lazım. Ama öyle değil de daha kısa bir yakın bir zamanda ise bunun daha fazla efendim ortam, sakin bir ortam ve güzel bir ortamı seçerek kendisini yönlendirme kabiliyetini geliştirmek, yardımcı olmak ve kısa zamanda onun vücudunun çok etkilendiği, çok rahatsız olduğu yönlerini yakalamak, insanları konuşarak, kendisini konuşturarak veya çevreyi değiştirerek veyahut da o insanın kendi benliğinde olan tutukluğu ne olduğuyla ilgili sorular da sorulabilir. Mesela bu gibi insanlara, çok mutlu olduğu şeyleri saydırabiliriz. En çok neden mutlu olduğunu ya da en çok neye kızdığını söyletirebiliriz Çevredeki en iyi arkadaşı kimdir? Bu çevreyle ilişkilerinden kaynaklanan ipuçları bulduğumuzda daha kolay olur. Yani insanın hem vitaminleri hem de ruhsal ilişkileri alışverişi vücuttaki aldığımız nefes gibi çok etkileyicidir. Ee, mesela 30 tane hastanın bulunduğu yerde tenefüs edilen havada oksijen daha kirlidir. Daha sıhhatli olan insanların aynı odada bulunduğu yerde daha az hastalıklı ve genç olan, hastalıksız olan insanların bulunduğu hava o kadar fazla kirli değildir. Bunun sebebi alıp içeriye giren nefesin daha sonra çok çabuk ve çok fazla kirletilerek dışarıya verilmiş olmasına kaynaklanıyor. Evet. Mesela geçen defasında söyledim. Burada da doğru nefes tekniği çok işe yarıyor. E, diyelim ki bir insan bunu kendisi bu bütün gerek nefes alma tekniğini gerekse manzaradan istifade etmeye gerekse kendine güveni sağlayamıyor ise bunların hiçbiriyle baş edebilecek bilecek durumda değilse o zaman ne yapılabilir? O zaman e, o ortamı temiz ortamı güzel ortamı e, ve terapi müzikleriyle birlikte güzel kokularla birlikte ortama sokmak lazım. Ee, o zaman biz buna normal e, efendim, pasif bir yaklaşımla e, o kişinin e, beyin yapısı rahatlatılmalı. Kalp e, ve beden ilişkisi, ruh ilişkisi bunlar genellikle e, bu işi bilen üstad yahut da bu işin üstadı olan insanlar, o insanlara yaklaşırken yaklaşma tarzını bilirler ve onun sıkıntılarının hangi noktalardan rahatlayacağını, burada özellikle inanç meselesi, tabii ki güven ve inanç meselesi, birinci etkendir. İnsanların inandığı kişiler ve güvendiği kişilere tedavi ya da onlarla beraber olması durumunda faydası olacaktır. Öncelikle Korkuların nedenleri karanlık olabilir ya da çok sevmiş ve sevgisini kötüye kullanılmış şekilde olabilir. Bütün değerli toplu söylenecek sözler ruh ve beden ilişkisinin sağlıklı olmamasıdır. Ve bunu doğru biçimde kullanamama arızaların sebeptir. Bunu genel olarak söylüyorum. Ee, Karabasan olayının e, gerek eee yatta sara hastalığının veyahut buna benzer felç hastalığına kadar birçok hastanın e, dini terimdeki adı şudur. Allah oradaki görevli süfli ya da ülvi melekleri çekiyor. Bir engel var orada. Nasıl eee soğan sarımsak bulunduğu yere efendim e, melekler gelmiyorsa e, yahut o yenildiği zaman uzun bir müddet mescitten Uzaklaştırılmış ise bunun gibi bazı şeyler e, sayılabiliyor. Bunlar arasında e, yanlış ilişkiler efendim, çok güvenmeler veya e, onların yabancı güçlerin e, ilgisini çekecek davranışlar serkilemek e, veya da e, az önce söyledim hava oksijen ortamı hasta olan ortamlarda bulunmuş olduğundan da hasta olanlar oluyor. Tırnak de şunu söyleyeyim, özellikle e, sinir hastalarıyla ilgilenen doktorların e, her hafta birer tane kendilerine hap yuttuklarını biliyoruz. E, diğer akıl hastalarında çalışan doktorların da o ortamı e, profesyonel bir şekilde yapsalar da e, eninde sonunda o ortamdan e, vücutlarının etkilendiğini biliyoruz. Bunlar çok istisnai bir olay da değil, yani bayağı çok yüksek oranda. Evet. Bunun da sebebi görünmeyen e, havada rüzgarda bu taşıyıcılık özelliğidir. Ve bu nefes aldık verdikçe e, onlarla birlikte o hastalıklarla e, bazen eğer vücudumuzda buna hazırlıklı infeksiyonlar bakımından diğer hususlar bakımından hazırlıklı değilsek diyelim ki elimizi ayağımızı yıkadık çok temiz yıkandık ve aynı şekilde hastanede böyle çalıştık orada burada ama öyle değil de Efendim, Bir de çok bizim suyla, temasla değil de onun dışında bir yolda, bilmediğimiz yoldan geçme ihtimali olan durumlar için ne yapacağız? Şimdi bu konuda Avrupa'da bir araştırma var. 1600 yıllarında yaşamış Albertus Magnus doktor. Albertus Magnus iddiası şudur. Aynen bu infeksiyon hastalıklar gibi diğer hastalıkların birçoğu ee, geçme kabiliyetine yani manevi hastalıkların da geçme kabiliyetine sahip olduğunu söylüyor. Ee, bu doğru ise eğer ki birçok bunu savunanlar var. O zaman kimle konuştuğuna, nasıl konuştuğuna hatta herkese imrenilmesi herkesin üzerinde ne var ne yok bilinmeden onlarla efendim çok sevdiğin insan olabilir o bu sevgi dolayısıyla da e, bazı şeylerin e, istemediğin halde vücuduna gelebileceğini. Mesela Gerçekten bu manada bu görünmeyen güçlerle ilişki kuran insanlar daha sonra diğer insanlara geçebilmesi için köprü vazifesi yapıyorlar. Burada bir ya bilerek anlaşma ya da bilmeden bu vazifeyi yerine getiriyorlar. Yani kendisi gibi diğer insanların olmasını isteyen. Buna olur mu olmaz mı vicdan meselesidir. Yani bu ahlaki midir değil midir bunu tartışabiliriz. Ama buna rağmen böyle bir gerçek tarafı da var gerek şeytana, gerek cin veya buna benzer güçlere hizmet eden insanlar da var. Bunlar özellikle, evet, bunlara hizmet eden insanlar da var. Ee, tırnak içinde, af buyurun bir toplumu burada söylemek istemem. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Ee, her cingene böyle yapmaz ama cingene bir grupları, hatta Allah'ı inkar edenlerden birçoklarının ekstra hocalardan bu işi yapmak için görmek istedikleri o insanlarla temaslarını sürdürmek ya da başkalarını onlara kazanmak için gayret gösteren, şeytana tapanlar, dört tane altı numarayı birlikte getirerek ya da birçok şeyler, onların metotları var. Onlar için kurban keserek falan. Böyle ilişkiler ya da hocaların verdiği duaları, ayetleri, tuvalete atarak falan. Bu şekilde kötü şeytani metotlar var. Bunlarla da yapan var. Ayrıca hiç bilmediğin insanları, gelişigüzel insanları tanımadığın güvenmediğin, dinle, imanına güvenmediğin insanları sevmek e, doğru mudur? Bunu e, düşünmek lazım. Yani sevgi bu e, iletişimin e, altyapısıdır. Yani böyle bir severek bu şekilde bu hastalıkları birilerinden alabilirsiniz. E, bu sevme temas haline geldiği zaman daha yüksek seviyededir. Yani tehlike o kadar açıksın. İnsan sevdiğine karşı vücudundaki direnme gücü kırıldığı için daha yüksek seviyede bu hastalıkların alma durumunda kalıyorsunuz. Onun için evleneceğiniz insanlarla da muhakkak e, kimle evleniyorum, önce ne hastalık geçirmiş, ne gibi hastalıklar var, o zaman bunu bilerek evlenirsiniz, ona göre ki, vücudunuzda direnç oluşturursunuz. Veyahut da ona göre kendi e, efendim savunmanızı önceden alır. E, öylelikle onlarla ilişki, e, evlilik ise eğer o boyutluysa o şekilde. Demek ki e, bu manada birçok Allah dostunuz şu söz söylediğini hatırlıyoruz. Yani e, kimle konuştuğunuza bakınız, dikkat ediniz. Onun için bir hadis-i şerif rivayeti var. El mer'u ma'amen ahabbe. E, i̇nsanlar e, sevdiği kişiyle anılırlar, beraber olurlar, ona göre değerlendirilirler. Demek ki e, mesela Allah'ı çok seven insanların Allah'ın ona maiyeti ilahiyesini verdiğini ayetlerde anlıyoruz. Yani o kadar Allah ona yakın ki şahtarından daha yakın. Demek ki böyle bir kabiliyeti tarafımız var. Yani e, hiç görünmeyen yerlerde bir ilişki kalp ile gönül arasında daha gidip gelmeden Allah seni e, onu onu haberdar olur isterse çeviriyor. isterse daha henüz düşünce boyutundayken yok ediyor. O düşünceyi senden alıyor. Demek ki görünmeyen güçlerin bazı alanlarda böyle girme imkanı var. Gerek düşünce boyutumuzda, gerekse vücut düşünce ilişkisinde, akıl, tefekkür ve kalp, ayrıca vücut bedensel ilişkilerinin her birerinde o çok saniye ve saliselerin altındaki bir dilimde bizi ilgilenip bizimle yönlendirme gücüne sahip öyle bir sahada bulunuyorlar. Bu bir ısı veyahut da sıcak ya da soğuk ısı gibi düşünün. Ee, o anda geliyor veya ufak bir esneme başlıyor. Ondan sonra vücudunuzun içerisine girmiş oluyor. Sizin haberiniz olmuyor. Demek ki vücut dışarıdaki e, bu gibi güçlere açık olduğu andan itibaren e, kolayca vücudunuza girebiliyor. Onun için Asya kültüründe e, buna e, rüzgar çarpması şeklinde tanımlama yapıyorlar. Yani İki kapı, pencere ve kapı açık olup ortasında kaldığınız zaman buna vücudun içindeki damarlar ve etler arasındaki hava denge ve hava vellesinin çok farklı olmasından hastalığın temeli, ana temeli olarak asev kültürü bunu gösterir. Onun için akupunktur çıkarmışlardır. asas esas nedeni budur. Yani bunu dengelemektir. Vücudun içindeki o giren rüzgarın vücududan dengelemesini sağlamak şeklinde anlamışlardır. Öylece uğraşmışlar, onu o şekilde tedavi yollarına gitmişler. Bugün akupuntur dünya e, tıp sahasında alternatif tıp olarak kabul edilmiştir. Bir kısmı bunu meyvelerle, ya, zepselerle veyahut da otlarla yapmaktadır. Bu da aynı özelliği sağlayabilir. Mesela defne yaprağı e, kullanıldığı zaman bir kilometre kadar etrafında bu gibi güçler uzak dururlar. Defne yaprağı, suan sarımsak kullanıldığı zaman suan sarımsağın kabuğunu açıkta bırakmayın. Suan sarımsak kabuğu onların yiyecekleridir. Bu güçler orada gıdasını alıyorlar. O çok fazla dışarıda çöplerin bulunması efendim, bunları davet eden, çıplak bulunulması bunları davet eden sebeplerdir. Bu gibi güçleri davet eden sebepler arasında bir niyettir. İkincisi e, bu elementler, bu materyaller e, suan gibi ve buna benzer bazı e, suan sarımsağın çok fazla mutfakta açıkta bulunması, çöplerin açıkta bulunması, yatak odasında yemek yemek gibi. Bunların e, birçoğu e, yanlış hareketler diye gösterilen Kur'an-ı Kerim'de veyahut dinimizde yanlış hareketler gösterilen gerek karı-koca ilişkileri, aile ilişkileri, e, İslami olmayan şekilde ilişkiler yapıldığı zaman vücut artık Allah'ın korumasından çıkmaktadır. Yani Kur'an'da şu haramdır diyor, o zaman haram dediği şeylerde Allah seni sana bırakıyor. Artık Allah'ın emaneti olan vücudumuzu, varlığımızı ilahi bir korumadan çıkarmış oluyoruz. O zaman korumasız duruma geliyor. Bu çok ilerlediği zamanda meleklere de diyor ki, o süfli görevli meleklere tamamen çekilin diyor. Tamamen çekilin dediği yerlerde de bu şekilde oluyor. Şimdi bu o kişiler da de günah işlemiş manasına gelmez. Ee, ama e, biz teknik olarak baktığımızda böyle anlatıyoruz. Ama sen bu, bu şekilde olmazsın. Ama yine de e, temiz adam olursun. Yine de almış olabilirsin. Neden? Çünkü bunun taşıyıcıları var. Ben hayatımdan birisini gördüm. Bir arkadaştı, şeydi, e, Batı geldi Türkiye kısmında e, e, ya da Edirne, o civardan bir arkadaş. E, sürekli bir diğerine böyle hastalık bulaştırmak için gayret gösteren birisi. Kendi hanımı bana anlattı, hocam dedi buna dikkat et. Ondan sonra kocasına diyor, bu bak dikkat et, bu hoca öyle hoca değil, e, çarpılırsın, şu bu falan. Bu ne demek demeksi anlamadım ben. Biraz uğraştım. Düzeldi. Bayağı düzeldi. Düzeldi. Üzerine de dua verdim. Ama huylandığım için dedim ki bu duayı dedim ben yanımda olduğum müddetçe taşıyacaksın. Eve gidince vermeyeceğim, alacağım üzerinden. Olur hocam dedi. Duayı da bırakmıyor. Nihayet aldı gitti. Evine gittik. Oturduk. Oturduk. Hocam dedi ben sana iniyorum, sen bana. Evet dedim. O zaman dedi ben bırak bir tuvalete gideyim dedi. Ama duayı çıkartayım da dedim. Ondan sonra git. Yok dedi, bana güven dedi, bir şey yok. Ondan sonra tuvalete girdi, çıktı, baktım eski hale dönmüş. Ne yaptın dedim, niye yaptın? Tuvalete atmış. Yani sebebi de şu, alışmış birileriyle böyle ilişki kuruyor ve ondan sonra da o kişi kimi seviyorsa, kiminle konuşuyorsa, kimin üzerine gönder, gitmesini istiyorsa, o şekilde gönderme yoluna alışmış, cingene diyebildiğimiz bir gruptan bir insan ee, insan gönlü kim olursa olsun yardımcı olmak istiyor. Yardım etmek istiyor ama buna rağmen onlar e, o kişi tamamen vücudunu, e, kalıbını, gönlünü, her şeyini onlara veriyor. Ondan sonra bu defa böyle devam ediyor. Bu insanları kurtaramazsınız. Elbette biz bu işin detayları fazla anlatmayacağız ama demek ki böyle bir şeyler var. Böyle bu yönünü düşünüp. Doktorların bu yönüyle ilgili önce e, saha olarak bu efendim ee, konu eğer e, kabul edilmezse Avrupa'da bu e, çok araştırılan bir konu. 1600 yılından beri araştırılmış. Ee, Birçok sahada bu konuda şu anda a, efendim, resmen AOK'a veyahut skortalar ödemiyor sigortalar ödemiyor buraya giden kişileri ama e, efendim metot şeklinde e, hem kitaplar var hem de bunun mesleğini icra edenler var. E, bu açıdan da böyle birkaç cümle Söylemiş olan Bununla ilgili gereken e, dua bütün bunlarla ilgili üç tane dua söyleyeceğim. E, evet. Karabasan gibi veya buna benze bütün bu dualarda e, ayet-el kürsü felaknaz on birer defa okumak. Bir fatih üçü las okuma faydası olur. Kişinin kendisi fay okuyamıyorsa bir başkası okuması lazım. E, her ay beş kere oluyor. Sayı önemli. Efendim, e, kendisi oku, ok, okutturmayabilirler. O zaman başkası ona okuyacak. Yahut Yasin okuyacak. Veyahut Celcelutiye duasını dinleteceksiniz. Veyahut da e, bir bilen, bu işin ehli olan insanların eline yazılması gereken dualar var. Onu yazıp üzerine okunması lazım. Üzerine okunması gereken dualarda Celcelutiye ile Cevşen yeterlidir. Ya da Yasin suresi okunması lazım. E, bunun yanında Zilzal suresini eştatıya kadar okuması lazım. Bunu bilen kitaplarda da bununla ilgili birçok Celcelutiye duasını her gün bir defa okursanız yeter. O hasta için. Ama okuyan kişi bunun önce kendisi okuması lazım. Yani bir kişi geliş ben onu okuyayım derseniz Celcelutiye'yi o adam alır üzerinizden siz aç kalırsınız ve onun üzerindeki hastalık sizin üzerinize gelir. Bak dikkat buyurun. Eğer bu işin ehli değilseniz, siz kendiniz önceden sürekli okuyan insan değilseniz, sizin okuduğunuz cel o adamın üzerine gider. O adamın üzerindeki karanlık güç sizin üzerinize gelir. Onun için de tehlikelidir. Öncelikle eğer tarikat ehli ise en azından dördüncü, beşinci makamda zikirini yapan kişi olacak. Ve eğer öyle değilse bayağı bir zikir ve fikirle, takvasıyla efendim, buna hazır birisi olacak. Yani tekrar söylüyorum bu durumda olmayan insanlar kendisi okurken başkasının üzerinde o anda giderler ama senin üzerine gelirler. Sende de korunma olmadığı için ya da korunma duası üzerinde yoksa bu durumda sen perişan olursun, esnemeye başlarsın. Bunun ilk işareti çok fazla esneme gelir. Cevşen de yeter ama cevşendeki bazı şeyler, bazı duaların sırlı dualar alınmıştır. Şu anki Cevşen'de bunlar yoktur. Yani cevşenin içinde bazı sırlı dualar e, umuma herkes okuduğu için alınmıştır. Yani orada yok. Orada yok olan bazı kısım dualar e, eğer sizde varsa bilmiyorum ama orada bazı olmayan e, cevşende ismi geçmeyen e, Allah'ın Musa Aleyhisselam'a e, ve diğer bazı peygamberlere verdiği dualar var. E, o duaları da e, iş etmek lazım. İkincisi, eğer ki burada kasıtlı bir ee, bu güçleri gönderme söz konusuysa, o güç, gönderilen, gö gönderen, e gönderilen e bu varlıkların e hangi kavme mensup olduğunu bilmek lazım. Yani bunlar baya bir ilim, ee, ayrıca detayı var. Eğer Hristiyan ise Hristiyan e teolojisi bilmeniz lazım. Eğer Yahudi ise Yahudilerkinden onu kolayca gönderme yolları vardır gerek Hristiyan, gerekse Yahudilerin Müslüman olmayan bu güçlerini göndermen tek yolu efendim otlarla tedavi etme şeklidir. Ee, onlar Kur'an'la veya buna benzer şeylerle gitmezler. Ee, onların metotlarında bunlar yaparken domuz falan kullanıyorlar. Ee, dolayısıyla orada en iyi metot e, defne yaprağıdır. Defne yaprağı geçici bir çözümdür. Defne yaprağıyla e, birlikte Efendim diğer duaları yapmaktır. E, çok acil durumda defne yaprağı otomatik tesir gösteren bir şeydir. Defne yaprağı evet defne yaprağının e, tütsü verilmesi lazım. Defne yaprağının e, efendim e, yediği içtiği işlerde biraz karıştırarak e, yenilmesi lazım. Defne yaprağının çay gibi çayını yapıp e, çayı da öyle içmesi lazım. Bu 3-4 gün ya da 7 gün bunun üzerine böyle devam edecek. Onun etrafında daraldığı zamanlar, çok sıkıntıya düştüğü zamanlar defne yaprağını hemen yakın, tütsü verin, sabunu da var. Evet, onunla da yıkamak doğru olur. Üçüncü bir ihtimal, eğer ki bu şekilde bütün hastalıklarda efendim, Kur'an'ı tedavisidir. Kur'an'ı tedavisinde Müslüman olan gruplardansa bunlar da tesir etmeyebilir. Çünkü onlar da seninle birlikte bundan haz alıyorlar. Ve bu şekilde de uzun bir müttafik mücadele ediyorsunuz. Eğer ki bu gönderme söz konusu ise başka birileri tarafından kasıtlı gönderiliyorsa, o zaman sürekli tekrar etmek lazım. Sürekli derken iki ayda bir, on beş günde bir bu yaptıklarımızı tekrar etmek lazım. E, ama Yahudi ve Hristiyan olabileceğini düşünmemiştim. Ya ya çok yön. Yani bu işte e, efendim çok meseleler var. E, Vallahi sizin bizim gibi e, nefis sahibi ve mükellefiyet yani bizdeki mükellefiyetlik onlarda da var. Onların Hristiyan'ı olanı var, kafiri var Müslüman olanı var e, bu konuda bilgi sahibi olanlar bilirler. E, onun için yani ben Kur'an okudum muhakkak giderler Daha doğru değil yani. Kur'an okuduğun zaman Müslüman olanları ama günahkar senin gibi dinler seninle birlikte durur. Evet Urban Hocam Harry Potter filmi gibi anlattık. <gülüyor> yani maalesef o Harry Potter veyahut buna benzer şeyler e, başınıza geldiği zaman dersiniz ya aynı böyle yani bir yerde filmde gördüğüm olan olaylar <gülüyor> aynıymış falan diye şaşarsınız. Maalesef başınıza gelmesin Allah vermesin. Bu gibi durumlarda e, çok insan vardı. Yani çok. Hatta çoğu insan ilk önce böyle bir şey kendisi üzerinde olup olmadığını bilmez. Ama vardır, etrafında dolaşır, ne zaman ona çöker, onu zayıf bulunca. Birinci derecede vücudunuzun demirini hep kontrol ettirin. Çok mühim. Çünkü insanın kendine güveni ve Allah'a güvenmesi bir enerji ister. O da demirde vardır. Eğer vücudunuzun demiri eksikse, bu kendinizi ayakta tutma gücünüzle olmayacaktır bu doktorlara gidip sürekli demirinizi kontrol ettirin. Kadınların çocuk doğumu anda basarlar, gelirler veyahut da çok böyle karı koca ilişkisi bozuk olduğu zaman, denge bozulduğu zaman bu güçlere vücut açık kalır. E, manevi yönden birçok hastalıkların bir bir adı vardır. Ortak adı zulmettir. Onun için e, Kur'an-ı Kerim'de müminlere şifa, zalimlerin de kusranı eee çoğaltır sözü insanlara yönelikten ziyade onlara yöneliktir. Yani siz Kur'an'ı gerçek manada ehil ve bilen insanlar, bu işe inanan insanlar tarafından okunduğu zaman, o zaman o kişiler için, yani o güçler için daha doğrusu, husran oluyor ama müminede rahmet ve şifa oluyor. Açıkça burada anlaşılmış oluyor. Yani bu açıdan öncelikle Kur'an'ın manevi yönüne, nur yönüne inandığınız andan itibaren bu gücü kullanabiliyorsunuz. Ama inanmıyorsanız, inanmadığınız an bu güç size kapalıdır. İletişim böyle sağlanır. Yani belli bir şekilde cin yoktur veyahut da başka şunlar yoktur. İşte Kur'an böyle inmedi falan dediğiniz an siz okusanız da okuduğunuz şey öbür tarafa gitmez. Çünkü siz o inancı kendinizde bulundurmuyorsunuz. Evet, tabii tabii. Mesela mesela Kur'an'a doğru inanmak, Kur'an nur olduğuna inanmak size kitap ve iman gönderdim. Ee, ama siz diyor, Kur'an-ı Kerim'de e, siz ona nur olarak bakmadınız. Eğer nur olarak baksaydınız, kitap ve imana, iman etmek bir nur gerektiriyor, enerji gerektiriyor. Efendim, o zaman Allah sizin elinizde de hidayet verirdi diyor. Bu ayet kelime var bu hususta. Ee, o ayet kerimeyi evet Cine inanmak ondan gelecek zararı engeller mi? Ya hayır cine inanmak değil. Bak yanlış anlamayalım. Kur'an'a inanmak. İki, cinin varlığını inanmak imani meseledir. O ayrı bir şey. Cin yok dediğin andan imanla ilgili problemin var demektir. Niye? Çünkü Kur'an var derken sen yok diyorsun. O ayrı bir tamamen bitti. İki, ben cine inanayım cinden bana güç verecek derse hasta olursun. Bitti. Bu yanlış. Allah'a inanacak şifa Allah'tandır. Şifa Allah'tandır. Ben bu gücü ondan alacağım ve bu bu e, musallat e, gücü üzerimden def edeceğim diye inanacaksın. Hem kendin bu işi yapabileceğine yani sen inanamıyorsan, sen bunu yapamayacağını biliyorsan o zaman birine gideceksin o kişinin bu bu, bu e, işte ehil olup olmadığını dene, öğren ondan sonra birlikte bunu, mücadelesini vereceksiniz. Ki ondan sonra, bir müddet sonra onların insan gibi düşünün. Baktılar ki, evet, diyalog kuranlar var. Diyalog e, kurmak çok kolay. Beynine giriyor, beynin seni yönlendiriyor. Sen buna hazırsan, beynin giriyor ve seni yönlendiriyor. Veya şöyle diyeyim, siz, e, yok ben, hamdolsun, onlara yönlendirmek onların beni yönlendirmesine müsaade etmeyecek kadar tecrübelendim. Ee, ama buyurun. şimdi şöyle. Selamünaleyküm. Bunlar da hani kendi aralarında aynı insanlar gibi. Hani dedik ya. ya inan, inan, yani şeytani olanlar var. Rahmani olanlar var. Evet. Ben kendim görmeyi hiç istemem ve görmedim de. Ama rüyalarda olabilir. Rüyalarda birilerin üzerinde bir şey var olduğu zaman rüyalarınıza giriyor ve nasıl birisi, ne şekilde olduğun da görüyorsunuz. Ama ben görmeyi heveslenmenizi tavsiye etmem. Hiçbir şekilde görmeyi. Çünkü onların bir arkadaşımız Evet. Onu <gülüyor> Yani işte onunla beraber aynı evi paylaşıyorduk dedi. Yani